Nasıl baktığına bağlı gördüğün Yanılıp da yalnızlığa inanma Bir sahibin var ki uzakta sanma Her baktığın yerde görünür ama Nasıl baktığına bağlı gördüğün Bilir misin nedir gönül gözyaşı her mandeserresi mana sırdaşı Görmüyorsan eğer zikreden taşı Nasıl baktığına bağlı gördün Yaşamaktan bir tat alamıyorsan Nefes sevinciyle dolamıyorsan Ruhuna bir gıda bulamıyorsan Nasıl baktığına bağlı gördün Bir hayat başlar ki her gün yepyeni, Bırak, dolsun güneş aç pencereni, Sarmıyorsa eğer o renkler seni, Nasıl baktığına bağlı gördüğün. Yazdan sonra bahar, kış geldi derken, Zaman bir sel gibi akıp giderken, Hala diyorsan ki daha çok erken, Nasıl baktığına bağlı gördüğün Dünya sahnesine yetmiyor lisan Gülerken ağlıyor öyle çok insan O tebessümlere inanıyorsan Nasıl baktığına bağlı gördüğün O bastığın toprak bedenin teni Üstünde tüylenir yeşil çimeni Düşündürmüyorsa bu gerçek seni Nasıl baktığına bağlı gördüğün